Ölmüş kişileri vesile kılarak işte falanca zatın hürmetine bizi affet diye dua edilir mi? E, bu konuda e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, vesile edinilerek yani e, tabi ki burada biz doğrudan e, Peygamber Efendimiz'den bir şey istemiyoruz. Yani Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in suyu Hürmetine diye yani onu sen sevdiğin için, o senin Habib'in olduğu için yani ben e, sana yüzüm yok ama hiç olmazsa onu sevdiğin için onun e, aracılığıyla sana tevessül ediyorum veya işte e, sana dua ediyorum, hı hı. E, sana yakarıyorum gibi söylenebilir. E, hayatta olan kimselerle e, kimselerden de tevessül edilebilir ulema bunu söylüyor ama Ölen kimselere geldiğimiz zaman onun dışında peygamberimizin dışında ölen kimselerden herhangi bir din büyüğünden veya tasavvuf büyüğünden bu şekilde tevessül edilebilir mi? Bu konuda ulemamızın bir kısmı diyor ki hayır edilemez çünkü onlar ölmüşlerdir vefat etmişlerdir diyor ama bir kısmı da diyor ki edilebilir çünkü biz doğrudan ondan bir şey istemiyoruz. Yani bunun anlamı şu oluyor ya Rabbi bu senin iyi kulunsa, veli kulunsa, samimi bir kulunsa, efendim onu sen seviyorsan, yani onu sen seviyorsan işte onun yüzüsü hürmetine beni bağışla veyahut da benim şu dileğimi kabul eyle gibi bir şeyde bulunulabilir. Ama bu insanlarda bazen son derece, Yanlış itikada sebep oluyor, bozuk itikada sebep oluyor. Onu unutuyor insanlar ve ondan yardım istemeye başlıyorlar. Mesela diyor ki ya Abdülkadir Geylani bana yardım et. E bu, bu çok tehlikelidir. Veyahut da ey Cüneydi Bağdadi işte bana yardım et. Bu gibi doğrudan ondan yardım talebinde bulunursa Tehlikeli kim olursa olsun bu itikat açısından son derece sakıncalıdır. Pek teşekkür ederiz değerli hocam.